Memsehine suresi Medine'de nazul olan surelerdendir. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Birden üçe kadar. Ey iman edenler, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmişken onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar Rabbiniz olan Allah'a inandığınızdan dolayı sizi ve peygamberi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer siz benim yolumda savaşmak ve boşnutluğumu kazanmak için çıkmışsanız onlara nasıl sevgi gösterirsiniz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa Açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden kim bunu yaparsa şüphesiz ki doğru yoldan sapmış olur. Şayet onlar sizi ele geçirirlerse size düşman kesilirler. Kötülükle ellerini ve dillerini uzatırlar. Ve sizin kafir olmanızı isterler. Yakınlarınız ve çocuklarınız size asla fayda veremezler. Allah kıyamet günü onlarla sizin aranızı ayırır ve Allah işlediklerinizi görendir. Bu surenin baş tarafının nuzul sebebi Hatıp İbni Ebu Belta hadisesidir. Hatıp denilen bir kişi Bedir savaşına katılmış muhacirlerdendi. Mekke'de malı ve çocuğu bulunuyordu. Kendisi Kureyşli olmamakla beraber Hazreti Osman'ın müttefikiydi. Mekkeliler sözleşmelerini bozunca Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethetmek istediğinde Müslümanlara savaş için hazırlanmalarını emretti ve dedi ki Allah'ım bizim haberimizi onlardan sakla. Bu katıp bir mektup yazdı. Kureyşli bir kadınla onu Mekke'ye yolladı ve onların yanında kendisine destek sağlamak için Aleyhisselatü Vesselam'ın maksadını onlara bildirdi. Peygamber'in duasını kabul eden Allah durumu Resulüne haber verdi. Aleyhissalatü Vesselam kadının peşinden adam yoruladı ve ondan mektubu aldı. İşte bu baş tarafın inis sebebi bu. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala ey iman edenler sizin de düşmanınız benim de düşmanım olanları dost edinmeyin. Ve onların hoşnutluğunu kazanmak için yola çıkmadınız. Benim yolumda savaşma ve hoşnutluğumu kazanmak için çıktınız. Onlara karşı nasıl sevgi gösterirsiniz? Eğer böyleyseniz onları dost edinmeyin. Benim rızam için benim yolumda cihada çıkmışseniz, benim ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin buyurmuştur. Evet. Onlara nasıl sevgi gösterirsiniz? İşte ben sizin gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilirim buyurmuştur. Yakınlarınız ve çocuklarınız size asla fayda veremez. Allah kıyamet günü onlarla sizin aranızı ayırır. Vallah Allah işlediğinizi görendir buyurarak. Allah subhanahu ve teala bize verdiği bazı nimetlerin insana imtihan olarak verildiğini ve bunların fitne olacağını, insan vasıtası olacağını bildirir. 4, 5 ve 6 İbrahim'de ve onun beraberinde olanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki biz sizden ve Allah'ı bırakıp taktığınız başka şeylerden uzağız. Sizi inkar ediyoruz. Yalnız Allah'a inanıncaya kadar bizimle sizin aranızda ebedi düşmanlık ve öfke belirmiştir. Yalnız İbrahim'in babasına and ki senin için mağfiret dileyeceğim Ama Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi def etmeye gücüm yetmez demesi müstesna. Ey Rabbimiz sana tevekkül ettik ve sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Rabbimiz, bizi o küfredenler için bir fitne kılma. Bağışla bizi. Ey Rabbimiz, doğrusu aziz, hakim olan sensin sen. Amdolsun ki, sizlerden Allah'ı lahiret ahiret gününü umanlar için, onlarda güzel bir örnek vardır. Kim de yüz çevirirse, muhakkak Allah ganidir, hamittir. <gülüyor> kafirlere karşı şiddetli davranmayı, onlara düşmanlık etmeyi ve onlardan kaçınarak uzaklaşmayı mümin kullarına emreden Allah-u Teala buyuruyor ki İbrahim'de ve onun beraberinde olanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Onunla beraber kendisine inanan tabilerinde hani onlar kavimlerine demişlerdi ki biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptığınız başka şeylerden uzaklaştık. Biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptığınız şeylerden de uzaklaştık. Sizi inkar ediyoruz. Sizin dininizi ve yolunuzu reddediyoruz. Yalnız Allah'a inanıncaya kadar bizimle sizin aranızda ebedi düşmanlık ve öfke bölünmüştür. Siz Allah'ın birliğini kabul ederek yalnız ve yalnız O'na ibadet edip şirkten uzaklaşıncaya onun dışında taptığınız putları ve heykelleri reddedinceye kadar bizimle sizin aranızda düşmanlık ve öfke belirmiştir. Yalnız İbrahim'in babasına andolsun ki senin için bir mağfiret dileyeceğim. Ama Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi def etmeye gücüm yetmez demesi müstesna. Evet. Ona vermiş olduğu vadini yerine getirilmesinden ibaretti. Ancak İbrahim'e babasının Allah'ın düşmanı olduğu sebeyyün edince ondan uzaklaşmıştı. Çünkü müminlerden bir kısmı şirk üzere ölmüş olan babalarına dua ediyor ve mağfiret diyerek İbrahim de babasına mağfiret dilemişti diyorlardı. Bunun üzerine Allah subhanu ve ala cehennem atabı oldukları muhakkak meydana çıktıktan sonra akraba bile olsalar müşrikler için mağfiret dilemek peygambere müminlere yaraşmaz. İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi sadece ona verdiği bir vaatten dolayıydı. Ama onun Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. Muhakkak ki İbrahim çok işli ve halemedi. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Bağışla bizi ey Rabbimiz. Doğrusu aziz hakim olan sensin. Bizim günahlarımızı başkalarına gösterme. Bizimle senin aranda bulunan şeylerden dolayı bizi affet. Doğrusu aziz hakim olan sensin sen. Senin kanatlarının altına sığınan atla horlanmayacağı sözlerinde ve sihirlerinde teşrihat ve takdirinde hikmet sahibi olan sensin sen. Andılsın ki sizlerden Allah'ı ve ahiret günü umanlar için onlarda güzel örnek vardır. Bu da daha önce geçen duyruğun tevkidi mahiyetindedir ki çünkü burada tespit edilen örnek öncekinin aynıdır. Allah'ı ve ahiret günü umanlar için kavli ise Allah'ı ve ahireti kabul edenleri teşvik adetini denir. Kim de yüz çevirirse muhakkak Allah ganidir, hamittir. Allah'ın ömrettiğinden yüz çevirenler için o ganidir, hamittir. 7, 8 ve 9 Olur ki Allah sizinle onlardan düşman olduğunuz kimseler arasında yakında bir dostluk teydak eder. Allah kadirdir ve Allah hafurdur, rahimdir. Sizinle din uğrunda savaşmayan, sizi yurdunuzdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve adil davranmanızı Allah yasaklamaz. Doğrusu Allah adil olanları sever. Allah sadece sizinle din uğrunda savaşanları, sizi yurtlarından çıkaranları ve çıkarılmanıza yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onlara dost edinirse, işte onlar zalimlerin kendileridir. Allah subhanahu ve teala, mümin kullarına, kafirlere düşmanlık etmelerini emrettikten sonra, olur ki Allah, sizinle onlardan düşman olduğunuz kimseler arasında, yakında bir dostluk peydah eder. Nefretten sonra sevgi, kızgınlıktan sonra dostluk, ve ayrıldıktan sonra ülset peydak eder diyor. Ve Allah her şeye kadirdir. Birbirine zıtır, birbirinden ayrı ve farklı olan şeyleri birleştirmeye dilerse o müstedirdir. Düşmanlık ve katılıktan sonra kalplerin arasını uyuşturur da hepsi tek bir varlık haline gelir. Aynen Enfat suresinde de hatırlayacağınız gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah Subhanahu ve Teala siz dünyadaki her şeyi verseniz iki kişinin kalbini birbirine ısındıramazsınız. Ama Allah isterse bu olur diyor. Yani Allah istemedikçe dünyayı da versen iki kişinin kalbini birbirine ısındıramaz. Ama diyor unutmayın, kafirler de birbirlerinin dostu, onlar da birbirinin yardımcısı diyor. Eğer sizler birbirinizin dostu ve yardımcısı olmazsanız, işte o zaman onların dostluğu, birleşmesi sizin izzetinizin gitmesine sebep olur diyor. Evet, Rabbimiz subhan Sadece sizinle din uğrunda savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanıza yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar, diyor. Dost edinmenizi yasakladığı gibi onlara düşman olmanızı emrediyor. Daha sonra onlara dost edinme tehdidini pekiştirerek diyor ki, kim onlara dost edinirse işte onlar zalimlerin kendileridir mümtehine 10'dan 11'e kadar Ey iman edenler inanan kadınlar hicret ederek size gelirlerse onları imtihan edin Allah onların imanlarını daha iyi bilir Fakat siz de onların inanmış kadınlar olduklarını öğrenirseniz artık onları kafirlere geri göndermeyin Bunlar onlara helal değildir onlar da bunlara helal Olmazlar Onların sarf ettiklerini Kendilerine geri verin Mehirlerini verdiğiniz zaman Onlarla evlenmenizde bir veba Yoktur Kafir kadınları nikahınızda Tutmayın Sarf ettiğinizi isteyin Onlar da sarf ettiklerini istesinler. Allah'ın hükmü budur Aranızda o hükmeder Ve Allah alimdir Hakimdir. Eğer eşlerinizden kafirlere bir şey geçecek olursa ve siz de galip durumda bulunursanız eşleri gidenlere tarsettikleri kadarını verin inandığınız Allah'tan sakının. Anicenet ve selam ile Kureyşli casırlar arasında yapılan Hudeybiye sözleşmesi daha önce 8 suresinde geçmişti. Bu sözleşmede şu ibareler de yer alıyordu. Bizden bir kişi senin dininde doğsa, sana gelecek olursa onu mutlaka bize geri çevireceksin. Bir başka rivayette ise senin dininden doğsa bizden bir erkekse sana gelirse onu bize geri vereceksin. Evet. İşte Rabbimiz subhanahu ve Teala bu ayetleri indirecek fakat siz de onların inanmış kadınları olduğunu öğrenirseniz artık onları kafirlere geri göndermeyindir diyor. Bunlar onlara helal değil, onlar da bunlara helal olmazlar. Bu ayet-i Müslüman kadınların müşrik erkeklerle evlenmesini haram kılmıştır. İslam'ın başlangıç döneminde müşrik bir erkeğin mümin bir kadınla evlenmesi caizdi. Bu sebeple Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Zeynep'in kocası Ebu as idi ve Zeynep Müslüman iken o kavminin dinine bağlıydı. Bu sebeple bir günü esirler arasında Ebu Asr İbni Rebi'de bulunca karısı Zeynep'i pregambere göndererek annesi Hatice'den kendisine kalmış olan bir gerdanlığı vererek kurtulmak istemişti. Ali Sena bu gerdanlığı görünce ona karşı içinde bir incelik belirdi ve Müslümanlara eğer bunun fidyesini kabul edip esrini salı verirseniz yapın. Onlar da kabul ettiler. Ali Sena kızı Zeyneb'i kendisine göndermek şartıyla onu serbest bıraktı. Ebu As İbni Rebi Vadir yerine getirerek söylenini yaptı. Ve Zeyd İbni Harise ile beraber Zeyneb'i Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi. Hazreti Zeynep Bedirva'a karşısından sonra yaklaşık ikinci yılda Medine'de ikamet etti. Nihayet hocası Ebu Az ibn Rebi hicretin sekizinci senesinde Müslüman oldu da ilk nikah uyarınca Peygamber Zeyneb'i ona geri verdi. Ve onun için ayrıca bir mehir istememiştir. Aleykümselamlar Allah'ın hükmü işte budur. Kafir kadınları da nikahda tutmayın. E, müşrik kadınlarla evlenip onlarla yaşamak mümin kullara da haram kılınmıştır. 12 Ey Peygamber inanmış kadınlar Allah'a hiçbir şey ortak koşmama hırsızlık yapmama zina etmeme çocukları öldürmeme elleriyle ayakları arasında bir iftira cüzüp bitirmeme marufu işlemekte sana karşı gelmemek üzere beyat etmeye geldikleri zaman beyatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile muhakkak ki Allah gafurdur rahimdir Buhar'ın naklettiği bir rivayette kardeşlerim Urve Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek seyircilerinden Ayşe annemizden naklediyor Aleyhisselatü Vesselam kendisine hizmet eden mümin kadınları Ey Peygamber inanmış kadınlar Allah'a hiçbir şey olsa koşmama Hırsızlık yapmama Zina etmeme Çocukları öldürmeme Elleriyle ayakları arasında bir istiradüzük getirmeme marufu işlemekte sana karşı gelmeme üzere beyat etmeye geldikleri zaman beyatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfur ettiler. Muhakkak ki Allah kafurdur. Rahim bir ayetiyle onları imtihan ederdi. Ayşe annemiz mümin kadınlardan bu şartı kabul edenlere aleyhissalatü vesselam ben senin beyatını kabul ettim der. Bunu sözden söylerdi. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu sözleşmede hiçbir kadının eli eline değmemiştir. O hiçbir kadınla tokalaşmamıştır. Evet. Aleyküm selam aleyküm Bugünkü kadınlarla tokalaşmayı meşru sayanlara duyurulur. Evet. Ve bu arada da kadınların e, yapacağı sözünde duracağı vermiş olduğu ahitlerde bir bir zikredilir. 13. Ey iman edenler Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kavimle dost olmayın. Kafirlerin kabirdekilerden ümitlerini kestikleri gibi onlar da ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Bu surenin başında ey iman edenler benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara dost edinmeyin buyurarak Allah'u Teala kafirleri dost edinmeyi nasıl yasaklamışsa burada da surenin bitiminde ey iman edenler Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kavm dost olmayın buyurarak kafirlerle dostluğu kesinlikle yasaklıyor. Allah'ın kendilerine gazap ettiği kavim Yahudiler, Hristiyanlar ve diğer kafirlerdir. Allah onlara kızmış ve lanet etmiştir. Onlar Allah'ın rahmetini ve rahmetinden kovulmayı hak etmişlerdir. Öyleyse siz nasıl oluyor da dost oluyor ve onları arkadaş ediniyorsunuz. Halbuki onlar Allah'ın hükmü uyarınca ahiretteki sevap ve nimetten de ümitlerini kesmişlerdir. Kafirlerin kabirdekilerden ümitlerini kestikleri gibi Aleykümselamun aleykümselam. Evet. Nasıl kafirler ölenlerin kabirlerinden kalkıp kendilerine dönmelerinden ümitlerini kesmişse, onlar da ahirette ümitlerini kesmişlerdir. Rabbimiz ve Teala bu surenin faziletiyle bizleri bereketlendirsin, zıdıklandırsın. Kabir azah. Kabirde azık, mahşerde azık eylesin. Öğrendiklerimizle amel etmeyi, imanımızı artırmayı, sevhibimizi güzelleştirmeyi nasip eder.